28. Nefs ve akıl. Tefsir Raziyizi'de Fatiha suresini açıklarken Sırat-ı Müstakimi uzun bildirmektedir. Çok kısaltılmışı şöyledir. Allahü Teala insanların ve hayvanların yaşayabilmeleri ve üremeleri için onlarda iki kuvvet yarattı. Biri muhtaç oldukları Lezzet aldıkları şeyleri istemek, onlara kavuşmak kuvvetidir. Bu kuvvete şehvet denir. İkincisi, yaşamalarına zararlı olan, canlarını yakan şeylerden kaçmak, bunlara karşı savunmak kuvvetidir. Bu kuvvete gadap denir. Allah-u Teala insanların ve hayvanların yaşamaları, üremeleri için muhtaaj oldukları şeyleri her tarafta bol bol yaratmış bunlara kolayca kavuşmalarını ve bulduklarını kolayca kullanabilmelerini ihsan etmiştir. Allahü Teala insanlarda şehvet ve gadap kuvvetlerini yaratmış, insanların muhtaç oldukları şeylere kavuşmaları için ve bulduklarını kullanabilmeleri için ve korktuklarına karşı, savunabilmeleri için, bu iki kuvveti ihsan etmiştir. En lüzumlu olan havayı, her yerde yaratmış, ciğerlerine kadar kolayca girmesini ihsan etmiş, ikinci derecede lüzumlu olan suyu, her yerde bulmalarını ve kolayca içmelerini de ihsan etmiştir. İhtiyaç maddelerini elde etmeleri ve elde ettiklerini kullanabilecekleri hale çevirmeleri için, İnsanları çalışmaya mecbur kılmıştır. İnsanlar çalışmazlarsa, muhtaç oldukları gıda, elbise, mesken, silah, ilaç gibi şeylere kavuşamazlar. Yaşamaları, üremeleri çok güç olur. Bir insan, muhtaç olduğu bu çeşitli maddeleri, yalnız başına yapamayacağı için, birlikte yaşamaya, iş bölümü yapmaya mecbur olmuşlardır. Allah-u insanlara merhamet ederek, seve seve çalışabilmeleri, çalışmaktan usanmamaları için, insanlarda üçüncü bir kuvvet daha yarattı. Bu kuvvet, nefs-i emmare kuvvetidir. Bu kuvvet, şehvetlere kavuşmak ve gadap edilenlerle dövüşmek için insanı zorlar. Fakat insanın nefsi, bu işinde bir sınır tanımaz. Yaptığı işler, hep aşırı hep zararlı olur. Mesela, hayvan susayınca, temiz suyu kolayca bulur, içer. Doyunca, artık içmez. İnsanın nefsi, doyduktan sonra da içerir. Sığır, aç olunca çayırda otlar. Doyunca yatar, uyur. İnsan, aç olunca, çayırda otlayamaz. Bulduğu otlar arasında seçim yapması, seçtiğini soyup, temizleyip, Pişirmesi lazımdır. Nefs bu yorucu, usandırıcı işleri seve seve yaptırır. Fakat hoşuna gideni doyduktan sonra da yedirir. Allahü Teala'nın merhameti sonsuz olduğundan, nefsin insanı felakete sürüklemesine mani olmak istedi. Hem nefsin arzularına uymayı sınırlayan, hem de nefsi temizleyip emmarelikten, yani aşırı taşkın olmaktan kurtaran emirler ve yasaklar gönderdi. Peygamberleri aleyhimü ve teslimat ile gönderdiği bu emir ve yasakların toplamına, ilahi dinler veya İslamiyet denir. Bir insan işlerini yaparken İslam dinine uyarsa, nefsi emmarelikten kurtulup mutmainne olur bu zaman şehveti ve gadabı faydalı olarak çalıştırır. Kitabımızın üçüncü kısmının elli birinci maddesinde yazılı olan, Mektubat'ın üçüncü cildinin 121. mektubunda, nefsin temizlenmesi bildirilmektedir. Nefsi emmare, şehveti ve gadabı aşırı çalıştırdığı için, buna uymak insana tatlı gelir. İslamiyete uymak ise, bu arzuları frenlediği, tahdit ettiği için insana acı, zor gelmektedir. Bunun için insan İslamiyete uymak istemez, nefse uymak ister, saadete kavuşmak istemez, felakete sürüklenmek ister. Allahü Teala'nın merhameti sonsuz olduğundan insanlarda saadeti felaketten, doğruyu iğriden ve faydalıyı zararlıdan ayırabilen bir kuvvet de yarattı. Bu çok kıymetli kuvvet, akıldır. Şaşmayan, yanılmayan akla, aklı selim denir. Aklı selim sahibi olan kimse, nefsine uymaz. İslam dinine uyar. Aklı dinlemeyen kimse ise, nefsine uyar. İslam dinine uymak istemez. İslam dinine uyana, Müslüman denir. Müslüman olmak için evvela, iman etmek lazımdır. Allahü Teala bütün insanlara iman etmelerine emretti. İnsanlar arasından dilediklerine merhamet edip bunların akla uyarak iman etmelerini nasip eyledi. Bu kullarının kalplerini iman ile doldurdu. Yunus Suresi'nin 25. ayetinde mealen Allahü Teala kullarını selamet saadet yeri olan cennetine davet ediyor dilediğini bu yola kavuşturur buyruldu akıl-selim sahibi olan bu mes'ud insanlara sabikun denir peygamberler evliya'lar mezhep imamları ve bütün müçtehitler böyledirler rahmetullah teala aleyhim ecmaîn akıllarına uymayıp nefslerine uyarak, allah Teala'nın davetini kabul etmeyenlerden, dilediklerini kendi taşkın, azgın hallerinde bırakmakta, dilediklerini de yine ihsan ederek, dilediği zamanda hidayete kavuşturmakta, kalplerini iman ile doldurmaktadır. Kendi hallerinde bıraktıklarından, gafletten uyanarak, doğru yolu arayanları da, merhamet ederek hidayete kavuşturacağını vaade etmektedir. Ankebut suresinin son ayetinde mealen nefslerine uyanlardan doğru yolu arayanları saadete ulaştıran yollara kavuştururuz. Buyruldu. Doğru yolu aramayıp nefslerine uyarak iman etmeyenleri azıp can yakanları cehennemde sonsuz olarak yakacağını haber veriyor. İslamiyeti işitmeyen çok kimse vardır ki aklı selimleri olduğu için bozulmuş, uydurulmuş dinlerin adamlarına aldanmamışlar. Astronomide ve fen bilgilerinde ve bilhassa tıp ilminde gördükleri nizamlı hadiselerin birbirlerine bağlantılarını düşünerek hilkatin sırlarını bu hesaplı düzenin hakikatini anlamak istemişlerdir. Bunlar yine akıl senimleri sayesinde İslamiyetin bildirdiği güzel ahlakın birçoğunu bulup Müslüman gibi yaşamış, kendilerine ve başkalarına faideli olmuşlardır. Allahü Teala'nın Ankebut Suresi'nde vaad ettiği üzere bunları iman etmeye sebep olan rehberlere, kitaplara kavuşturacağı, Ruhül Beyan tefsirinde altıncı cüz son ayetinde yazılıdır. Böyle talihli mesut bir kimse anlar ki her şeyi halk eden, yaratan, yok olmaktan, zararlardan koruyan bir Allah vardır. Allah her şeyi görür, bilir, işitir. Her şeye gücü yeter. Gücü, kuvveti sonsuzdur. Her şeyi, eceli, zamanı gelince, yok etmektedir. İnsanları tekrar dirilteceğini, hesaba çekeceğini, iman etmiş olanlara cennette sonsuz nimetler vereceğini, imanı olmayanları, kafirleri, cehennemde sonsuz yakacağını bildiriyor. Onun yapmak istediğini kimse durduramaz. Onun işine kimse karışamaz. O'nun emirlerine uymaktan, rızasını, sevgisini kazanmaktan başka kurtuluş ve saadet yolu yoktur. İnsanların hiçbiri iman etmese, inanmasa, O'nun büyüklüğünde, kuvvetinde, kudretinde hiç noksanlık olmaz. Teknikte çok ilerleyen, elektronik aletler ve lazer ışınlarıyla tabiatin nice sırlarını çözen, bazı milletlerin başlarındaki azılı kafirler zalimler ona hiçbir zarar yapamaz. Bu dinsizler ancak kendilerine zarar yapıyorlar. Muhakkak ölecekler, kabirde çürüyüp bir avuç toprak olacaklar. Sonra tekrar diriltilip cehennemde çok acı azap çekeceklerdir. Allahü Teala isteseydi. Herkesi mü'min yapar, herkesi cennete sokardı. Yahut herkesi kâfir yapar, herkesi cehennemde yakardı. Fakat bazılarının mü'min olmasını, bazılarının da kâfir olmasını diledi. Onun dilediği olur. Onun dilediğini hiçbir mahluk değiştiremez. Her Müslümanın birinci vazifesi, nefsine uymamaktır. Nefs insanın en büyük düşmanıdır. İnsanın imanını yok etmek ister. Bundan zevk alır. Allahü Teala'nın ve Peygamber Efendimiz'in emirlerinden ve yasaklarından birisinin bile doğru faydalı olduğunda şüphe edenin imanı gider, kafir olur. Kafir cehennemde sonsuz yanacaktır. Sonsuz yanmak ne demek? İnsan bunu düşünse, korkudan uykusu kaçar, yemekten içmekten kesilir. Hiçbir dünya zevki gözüne görünmez. Küfrün cezası çok ağır, çok korkunç ise de, küfürden ve günahlardan kurtulmak çok kolaydır. Bunun biricik çaresi, imanını tazelemektir. Bunun da en kolay yolu, her akşam yatarken, üç kere, Estağfirullahel-Azîm okumaktır. Manasını düşünerek okumak lazımdır. Manası, Ya Rabbi, beni affettir. Allah-u Teâlâ, tevbeleri kabul edeceğini vaat etmiştir. Yalnız tevbenin kabul olması için, namaz borcu ve kul hakkı olmamak lazımdır. Bir namaz borcu olan, bunu kaza etmedikçe, Tevbesi kabul olmaz. Cehennemde yanmaktan kurtulmak için ölmeden evvel namaz borcundan ve kul hakkından kurtulmak lazımdır. Hiçbir hayırlı iş insanı bu azaptan kurtaramaz. İbni Teymiye'nin kurtarır demesine aldanmamalıdır. Hakikat Kitabevi Sabah olmuş kuşlar ötüyor her taraf süslenmiş bayram gibi camiden gelen tekbir sesleri ruhları açıyor kuran gibi müezzin efendi ezan okuyor sesi çok güzel bülbül gibi İmam efendi yeşil cübbe giymiş siyah saçlar arasında parlayan zümrüt gibi camiden estagfirullah sesleri geliyor söyleyenlerin kalpleri olmuş nur gibi koştum onlara ben de katıldım çok şükür oldum melek gibi yaram bi türk vatanı çok mübarek yerdir her köşesinde Ecdadımızın ruhları sesleniyor. Muhammed aleyhisselama tabi olun. Bizler gibi, onun yolundan ayrılmayın. Eshab gibi. Ya Rabbi, bizi bu vatandan ayırma. Ta bu vatana hizmet ederken verelim can. Ya Rabbi, bu vatanı koruyan kumandanlara yardım et. Her birinin, Vatana hizmet etmesini nasip et. İki yüzlüler çoğaldı şimdi. Nutuk çekiyorlar kahraman gibi. Londra'da masonların dağıttığı diplomalarla İslam'a saldırıyorlar şaklaban gibi. Bu hücumlardan korunmak için Muhammed aleyhisselama uymalıdır. Hiçbir şey kalbi temizleyemez. Bu yüce peygambere uymak gibi. Bu hakikati her yere yayan hakikat kitabevidir. Bu kitabevi insanlara hakkın büyük nimetidir. Hakikat kitabevi hakikatleri yayıyor. Onlarınki ise hep iftira ve yalan.